Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar. Yine bir çocuk deyip geçmeyin programıyla Burç Efendi'yle birlikteyiz. Bir saat sürecek olan... Şu anda 10 dakikamız reklamlarla geçmiş. Efendim 50 dakika sürecek olan programımızın ilk dakikalarına şu andan itibaren girdik. Programımıza sorular gönderebilirsiniz. Program akışı içerisinde o soruları cevaplandırmaya çalışacağız efendim. Çocuk yetiştirmekle alakalı çocuklarınızla alakalı veya anne baba çocuk ilişkileriyle alakalı aklınıza takılan soruları şu andan itibaren gönderebilirsiniz. Bugün yine yoğunluklu olarak geçen haftadan kalmış olan cevaplandırılması gerekli olan sorularınızla birlikte ağırlıklı olarak sorularınıza cevap vererek gitmeye çalışacağız. Efendim nasıl gönderiyorsunuz sorularınızı yazılı olarak çocuk deyip geçmeyin et harfi et burchefm.com.tr adresine gönderiyorsunuz. İnternetiniz var ise internetiniz yok. Cep telefonunuzla kısa bir soru sorayım diyorsanız eğer o takdirde cep telefonlarınızın hanesine giriyorsunuz. E, burç yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra e, mesajınızı sorunuzu hangi operatörü kullanırsanız kullanın 3077- numaraya gönderiyorsunuz gönderdiğiniz andan itibaren de sorularınız önümdeki bilgisayara düşüyor ve mümkün olduğu kadar ben bugün bütün soruları cevaplandırmaya çalışacağım biraz sonra geçen haftadan kalmış olan sorulara geçeceğim ama ondan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum kendi programımın jenerini az önce dinledim Şöyle bir cümle geçiyor. Çok çok doğru bir cümle olduğu için e, önüme not aldım. Yarının büyüklerine ait sorular cevaplanıyor. Çocuk deyip geçmeyin programında diye söyleniyor. Yarının büyüklerine ait sorular. Biraz sonra okuyacağım e-mail göndermiş olan dinleyicilerimizin sorularında da görüleceği üzere aslında anne babalık bir şekliyle Yarının büyüklerini yetiştirme diyeceğim ama bu cümle sanki böyle çok sıradan geliyormuş gibi, çok basit algılanıyormuş gibi e, geliyor. Halbuki biz yarın neyi yaşamak istiyor isek çocuklarla yahut da çocuklar yarın bize neyi yaşatmasını istiyor isek şu anda çocuklara biz onu yaşatıyoruz. Şimdi belki çok ince, çok hassas bir püf noktası bu. Ama maalesef anne baba çok defa günlük işlerin telaşıyla yahut da bir şeyler yapmak heyecanıyla, çocuğunu terbiye edeceğim heyecanıyla yarın başına gelecek şeyleri çok hesap edemiyor. Yani çocuğu 5 yaşındaysa, 7 yaşındaysa, 9 yaşındaysa sanki hiç büyümeyecekmiş gibi Çocuğuyla muhatap oluyor, onunla o şekilde konuşuyor. Şimdi bunları neden söyledim? Önümde bir kaç tane soru var. O sorularla yola devam edeyim isterseniz. Geçen haftadan kalmış olan sorular. Adem Bey, size çok teşekkür ediyorum diyor dinleyicimiz. Başarılar diliyorum. Yalnız bugünkü programda bağıran annelerden bahsediyorsunuz. Bugünkü program diye geçtiğimiz haftaki programdan kastediyor dinleyicimiz. Geçen haftadan yarım kalan mesajlar bunlar. Bugünkü programda bağıran annelerden bahsediyorsunuz. Ne olur öfke nöbetlerinin nasıl kontrol edileceğinden bize biraz olsun bahseder misiniz? Birçok programlarınızı dinledim. Arşivlere varana kadar kitaplarınızın birkaçını okudum. Ama tam güzel gidiyor diyorum öyle bir şey oluyor ki kilitlenip kalıyorum. Ya da boş bulunduğum küçük bir anda çocuklara istemesem de bağırabiliyorum sonra çok üzülüyorum. Ama iş işten geçmiş oluyor. Sizden ricam birazcık da olsa öfke kontrolüne değinir misiniz? Diyor dinleyicimiz sorusuyla. Bir başka dinleyicimiz. Hocam iyi yayınlar. Düzen konusunda ailem beni çok sert kurallarla yetiştirdi. Alt komşular rahatsız olmasın diye hızlı yürümek ve koşmak yasak devin içerisinde. Şimdi çocuklarla muamelelerime bakıyorum. Ben de elimde olmadan anne babamın düzen alışkanlığını çocuklara yansıtıyorum. İstemediğim halde. Anne babam bana nasıl konuştu, nasıl davrandıysa ben de çocuklara aynı uslupla davranıyorum. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz diyor dinleyicimiz. Sonra bir dinleyicimiz daha, bir dinleyicimizin daha mesajı var. Ona da değineyim. Ondan sonra topluca ne demek istediğimize bakıyorum. Bakacağız. Allah ebeden sizden razı olsun demiş dinleyicimiz. Hocam bizim babamız dokuz yıl oldu vefat edeli. Ben bocalayarak da olsa çocuklarımı güzel yetiştirmeye çalışıyorum. Hem annenin sevgisini hem babanın otoritesini vermeye çalışıyorum. İki kızım var, biri 11, diğeri 9 buçuk yaşında. Kızlarıma bir düzen kurmaya çalışıyorum ama kızıyorum da onlara. Sonra çok üzülüyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Onlara iyi bir anne olamadığımı düşünüyorum birbirleriyle çok kavga ediyorlar bana bir yol e, tavsiye eder misiniz hocam demiş bu dinleyicimizde şimdi bakın bu üç mesajda da ortak bir dil var kendime hakim olamıyorum çocuklar konusunda diyor anneler yani aslında günümüz annelerinin belki de en büyük problemlerinden bir problem bu Kalplerinde çocuklarına karşı yumuşacık, sıcacık, şefkat hissi taşıdıkları halde, sevgi hissi taşıdıkları halde, hamilelik dönemlerinde çocuklarını böyle heyecanla bekledikleri halde. Çocukları dünyaya geldikten sonra çocuklarına yönelik sanki birdenbire bir kurt adam oluyorlar, çocuklarının üstüne sanki kara bir dev gibi çöküyorlar, sonra kendilerinin de farkına varıyor anneler. Yahut da babalar ama çoğunluklu olarak anneler çocuklarla meşgul olduğu için bu mesajlar da yine annelerin dilinden dökülmüş. Kendimi kontrol edemiyorum bu çocuğu parçalayacağım geliyor hocam diye mesajlar o kadar yoğunlukta ki. Parçalayın, parçalayın, parçaladığınız çocuk kendi çocuğunu parçalayacak. Çünkü biz zamanında parçalandığımız için işte dinleyicimiz diyor ki, ''Anne babam bana zorla öyle bir düzen alışkanlığı kazandırdı ki, evin içerisinde koşmak yasaktı aşağı kata e, ses gider diye, her şey yerli yerinde olacak diye. Ama o dünkü çocuk bugün anne olmuş, hocam ne olur bana yardım edin kendimi kontrol edemiyorum.'' diyor. Hani e, jenerikten bahsettik az önce, ''Yarının büyüklerine ait sorunları cevaplıyor.'' Diyor programın jeneriğinde bu programın giriş jeneriğinde ah şu gerçeği bir kavrayabilmiş olsak yani şu anda çocuklarımıza yaşattığımız şey onların yarın bir başka uzmandan belki de işte bir psikologdan tedavi almasını gerektirecek şeyler oluyor olacak ah bunu bir yaşatabilmiş olsak öfkemi kontrol edemiyorum hocam ne olur bana bir yardım eder misiniz diye soruyor dinleyicimiz. Şimdi o, o mesajdan da yola çıkarak birkaç şey söylemeye çalışacağım. Annelerin öfkelerini kontrol etmesi yahut da çocuklarıyla birazcık daha derinlemesine ilişkiye geçebilmesi için. 10 dakikamız var. İnşallah bu 10 dakika içerisinde cümleleri toparlayabilirim de birkaç şey söyleyebilirim. Biyolojik ritimden biz geçtiğimiz haftalarda programda bahsetmiştik. Biyolojik ritim. Biyolojik ritim dediğimiz şey çocuk ilk doğduğu andan itibaren çocuk ilk doğduğu anda sakin ve sekine içerisinde bir ritmi vardır. Çok sakindir çocuk doğduğunda. Özellikle uyuyan bir çocuğa baktığınızda Sanki karşınızda bir melek görürsünüz. Yani öyle kendisini bırakmış ve öyle sekine halindedir ki, işte bu çocuğun e, o hali doğal bir insanın, fıtri bir insanın sakinlik içerisindeki biyolojik ritmidir. Kalp huzur içerisindedir, duygular huzur içerisindedir, korku ve endişe yoktur, kaygı yoktur. Ve o çocuk o yatağın içerisinde kendisini öylece bırakmış kimi zaman tebessüm ederek kimi zaman böyle e, dudaklarını kıpırtatarak e, küçücük minicik elleriyle uyur. Bu sekine halidir. Çocuğun yüzünden okuyabiliriz bunu. Ama zaman içerisinde çocuk anne tarafından veya baba tarafından terbiye edilmek istendikçe... Bu sakin olan çocuk bir süre sonra artık sakin olmaması gerektiğini, birazcık daha hızlanması gerektiğini, anne babanın beklentilerine cevap vermesi gerektiğini yavaş yavaş öğrenmeye başlar bir yaşında iki yaşında. Yani anne baba sanki böyle kocaman cüsseleriyle o bir iki yaşından itibaren çocuklarına beklentilerini açıklarken, zorlar iken, aslında bir şey yapmaktadır anne babalar, çocuklarının o sekine, sakin ritimlerini bozmaktadırlar. Çocuklarından beklentinin içerisine girerek. Şöyle bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra toplamaya çalışacağım. İnsanın eğer biyolojik ritmi bozulmuş ise, yani o kalbinde, ruhunda sakinlik anı bozulmuş ise ki bu sakinlik anı dışarıdan bir takım beklentiler ve baskılarla bozulur. Kişinin refleksleri bozulur, dengeleri bozulur. Kişi habire birilerinin beklentilerine cevap vermek için e, karşı tarafın gözüne bakıyor ve onun ne diyeceğine doğru böyle kendisini zorluyor ise kendi biyolojik ritmi, sakinle hali bozulur karşı taraftakinin ritminin içerisine girer eğer karşı taraftakinin ritmi de zaten bozulmuş ve hızlanmış bir ritim içerisinde yaşıyor ise o takdirde ikisinin de birlikte ritmi bozulur anne babalar bir dikkat etsinler biraz sonraki mesajlarda da okumaya çalışacağım en çok zorlandıkları konulardan bir tanesi çocuklarının yemek yeme konusundaki yavaşlıklarıdır Yahut da e, efendim, dışarıya çıkacaklardır e, veya çocuğu okula göndereceklerdir. Çocuğun o hazırlanma süreci içerisinde çıldırtan böyle şeyidir, yavaşlığıdır. Aslında ben bir uzman olarak baktığımda gördüğüm manzara şu ki çocuk örneğin oturmuş sofranın başına, yemeğin başına oturmuş, kendi o biyolojik ritmiyle sakinlik anıyla bozulmamış daha henüz daha bozulamamış olan sakinlik anıyla yemeklerini yavaş yavaş ve sindire sindire yer iken eğer annenin ritmi bozulmuş ise hızlanmış ise ikide bir saate bakıyor ise biraz sonra yapacağı işlerin telaşına girmiş ise o takdirde sanki sorun çocuktaymış gibi çabuk yesene hadi elini atsana şunu da alsana Bak bir saat oldu hala yemek yemedin diye çocuklarını da kendisine, kendi o hızlandırılmış yaşantısının içerisine doğru çekmeye çalışırlar. Ki o çekilmiş çocuk da zaten ileride kendisi anne olduğu zaman aynı acıları kendi çocuğuna yaşatacaktır. Kendi biyolojik ritmi bozulmuş olan bir anne çocuk daha sonra kendisi anne olduğu zaman çocuğuna aynı şekilde şiddete, aynı şekilde onun ritmini bozmaya çalışacaktır. Anne tam yemek yerken çocuğuna işte elini kaşığa attı, tam kaşığı yavaşça ağzına götürecek çocuk ama anne birden müdahale eder. Ağzına kendisi koymaya çalışır, çabuk ol diye. Efendim çocuk tam çatalı eline atar, yavaşça böyle ağzına götürmeye çalışır ama anne birdenbire onun hızlanması için elinden geleni yapar. Ve bunu da samimi de olmuş olsa bir anne... Yani çocuğuna baktığı zaman çocuğuna iyilik etmek amacıyla yapar çok defada. Hadi oğlum yesene, hadi kaşığı alsana, hadi şunu yapsana. Aslında buna baktığımız zaman karşımıza çıkan manzara şu. Anne çocuğunun o sakinliği karşısında kendisi çılgına dönmektedir. Yani burada bozulmuş olan denge anneye ait denge olduğu için çocuğuna iyilik yapma adına kaşığı eğer ağzına götürmeye çalışıyor ise bir an önce yesin de kalksın diye, aslında sekineye, sakinliğe anne tahammül edemediği için çocuğunu kendisine benzetmeye çalışır. Örneğin bunu şeyde de görebiliriz. Bu da yaşlıların bir dramıdır. İleriki yaşlardaki kişiler vücutlarını, kaslarını ve zihinlerini tam kontrol edemek dedikleri için, Efendim bir çorba içeceklerdir elini çorba kaşığı, kaşığı çorbanın içerisine daldırdıklarında ve yavaşça titretmeden ağzına doğru götürdüklerinde yanında oturan bir kişi onun bu yavaş tavırları karşısında rahatsız olabilir rahatsız olur aslında rahatsız olduğu şey kendi kalbinin kendi biyolojik ritminin hızlanmış hali karşısında sakin birisini görememenin e, sakin birisine tahammül edememenin verdiği bir rahatsızlıktır. Onun için de işte efendim yardım etme bahanesiyle işte o yaşlı kişiye yemek yedirmeye yahut da yaşlı kişiyle beraber yolda yürüyor isek onun koluna girmeye yahut da onunla birlikte merdivenlere çıkıyor isek onun koluna girmeye bunu da yardım etme adına sergilemeye çalıştığımız şey aslında senin sakinliğine tahammül edecek benim şu anda halim yok. İşte bu hali eğer biz daha çocukluk yıllarında bu hal bize çocukluk yıllarında yaşatılmış ise acele acele çabuk çabuk hadi hadi denilerek kendi biyolojik ritmimiz bozulmuş ise o takdirde bu çocuğun anne olduğu zaman yaşayacağı şey kendi içerisindeki bir takım huzursuzluklardır. Öfkelerdir. Kendi içerisindeki dengesizliklerdir. Çünkü eğer çocuk kendi halinde bırakılacak olursa eğer ancak o zaman duygularını yavaş yavaş yerine oturtturur. Eğer duygularının yerine oturulmasına anne baba tarafından izin verilmemiş, çocuk habire sürüklenerek götürülmüş, ayakkabılarını o incecik parmaklarıyla giymeye çalışırken anne baba onun ayaklarını birdenbire ay ayakkabının, içerisine, ayaklarını, ayakkabının içerisine sokmaya çalıştı, ceketini yavaş yavaş giyerken hızlı hızlı giydirdi ve önünün fermuarını birdenbire çektiyse, o takdirde işte çocuk kendi iç duygularını yerine oturtamıyor anlamına gelir bu. Bir duygunun çocuğun ruhunda oturabilmesi için zamana ihtiyaç var. Çocuk hissederek yaşar ise anca o zaman duygularını yerine oturtabilir. Örneğin bir çileyi ağzınıza aldığınızda, çileyi diliniz ile damağınız arasında sıktığınızda, çileğin o mayhoşumsu tadı ağzınızın içerisine yayılmaya başladığında, gözlerinizi kapattığınızda bu lezzeti, Birkaç saniyelik böyle sakin bir anda hissettiğinizde çileğin tadına varırsınız. Yahut da bir üzümün, yahut da efendim içeceğiniz bir meyve suyunun, bir çayın yavaşça içtiğinizde o damarlarınıza kadar, sanki ince kılcallarınıza kadar Allah'ın o nimetini ağzınızın içerisinde tüm tad alma organlarınızla bir çileği yediğinizde bile keyif alabilirsiniz. Bu keyfi kendinize yaşatabilmeniz için yapmanız gerekli olan bir tek şey vardır. O da sekine içerisinde acele etmeden yavaşça duyu organlarınızın çileğin o suyundaki sinir uçlarınıza dokunduğu anda lezzetini almaya izin vermeniz lazım kendinize. Eğer bu izni vermez iseniz o zaman bir kilo çilek yersiniz. Hızlı hızlı yersiniz, abur cabur ata ata ağzınıza yersiniz. 10 dakika sonra arkadaşınız sorar, biraz önce ne yedin diye. Hatırlamıyorum ki neydi ya, biraz önce arkadaşlarla oturduk meyve mi yedik, bir şeyler yedik ama dersiniz. Çünkü çileğin lezzetini hissedemediniz. İşte çocuklara aslında, çocuklar aslında kendi biyolojik ritmiyle hayata hazırlanırken, efendim yemeği yavaşça yer iken, Efendim ayakkabısını yavaşça giyer kalemi o incecik parmaklarıyla hissederek tutar iken eğer anne sinirleniyor şu kalemi düzgün tutsana hızlı yazsana diye çocuğun başında çocuğun ritmini bozuyor ise çocuğa bir kilo çilek yedirseniz de bir tane yediği çileğin lezzetini aldıramayacak derecede tuhaf bir çocuk oluşmaya başlıyor demektir. Yani bir başka deyişle. Çocuğun zamanını hızlandırarak, onun hissetme yeteneğini elinizden alıyorsunuz demektir. Yani bir başka deyişle, çocuğun duygularının yerine oturması için, ona zaman vermiyorsunuz. Neden vermiyorsunuz? Çünkü sizin duygularınız yerine oturmadığı için, çocuğun o yavaş yavaş duygularının yerine oturması, oturması anı size acı veriyor. Onun da duygularını, Yerine oturması kadar geçecek zaman size acı veriyor. Efendim saatimiz 11.31 olmuş. E, teknik yönetmenimiz e, işaret ediyor. Hocam reklamlara girelim diyor. Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Efendim bir yere lütfen ayrılmayın. Bu konuyu devam ettireceğiz. Anne demişti hani çok öfkeliyim hocam ne olur bana bir yardım edin. Çocuğu eziyorum sonra pişman oluyorum. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz ama reklamlar önce. Bu şefende çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Bu <gülüyor> şefende çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamları dinledik. Reklamlardan önce yarım kalan konumuza devam edeceğiz. Dedik ki çocukların doğduğu andan itibaren bir biyolojik ritmi var. Sakin ve sekine halindedirler bu biyolojik ritmiyle. Efendim daha sonradan e, çevrenin baskısıyla çocuktan beklentiler ile o çocuktaki sakin ve sekine halindeki biyolojik ritim yavaş yavaş bozulmaya başlar. İşte bu e, çok defa anne baba erken yaşta çocuğu bir takım ...kurallar öğretmeye çalışırken bozulur çok defa. Çocuk erken yaşta annesinden ayrılır. İşte anne çalışıyordur. Dört aylık, 6 aylıkken bırakıp gitmek zorundadır. Terk etmiştir. Ondan dolayı bozulur. Efendim çocuk odasına çabuk alışsın diye... 6 aylıkken, bir yaşındayken çocuğu ayrı bir odaya kurulur. Çocuk orada ağrıya ağrıya biyolojik ritmi bozulur. Yahut da çocuk yavaş yavaş sakin seyakin... Hayatını sürdürmeye çalıştırırken anne babası hadi hadi acele et acele et diyerek onun biyolojik ritmini bozar. Bozulmuş olan biyolojik ritim ise hızlandırılmış bir hayat ise hayatın farkına varılmadan yaşamasına sebep olur. Etrafı hissedememeye sebep olur. Çocuğu görememeye sebep olur. Yediğin lezzetli yemeğin tadını almamaya sebep olur. Denizin kenarında oturmuştur ama bir kere dalganın sesini duymamasına sebep olur. Yağmurun altında yürür ama tenine dokunan yağmur damlalarından keyif almamaya sebep olur. Dolayısıyla hayat artık ona tat veren bir şey değil. Hayatın tüm tatları sanki onun üstüne böyle dev dev şeyler dalgalar gibi gelen ve yutması e, altında kalınacak bir şey gibi algılamaya başlar. Tüm bunlar hayatın algılanmamasının Nedenlerinden bir neden en önemli nedenlerinden bir neden annenin çocukla yaşadığı bir süreç şimdi dedik ya hani anne demişti ya e, hocam öfkeme yenik düşüyorum çocuğuma saldırıyorum sonra çocuğumla baş başa kaldığımda yahut da çocuğum yattığında oturuyorum ağlıyorum o takdirde ben annelere şunu öneriyorum lütfen biyolojik ritminize geri dönün. Yani öfke kontrolünü hocam öğretir misiniz? Yani içinizde ona kadar sayın, ondan sonra işte konuşacağınızı konuşun. Yahut da işte böyle nefesinizi derin derin alın. Yani bunları bir tarafa bırakın. O e, suni yaşantının içerisine ne zamandan itibaren girmişseniz, ah keşke bunu bir uzmanla yapacak olmuş olsanız, uzmanın kontrol ve denetimi içerisinde hızlandırılmış olan yaşantınızı, Yürürken bir bakın koşarak gidiyorsunuz ya bir bakın hızlı hızlı konuşuyorsunuz karşı tarafı hiç dinlemiyorsunuz yani bir günün içerisine sığdırdığınız şeylere bakın çarşıya gidiyorsunuz insanları göremiyorsunuz yanınızda eşiniz var eşinizin elini tutmuyorsunuz eşinizin elinizi elinin sıcaklığını hissetmiyorsunuz yaşadığınız yaşantıya bakın el ele eş tutuşuyor eşinin elinin sıcaklığını hissetmiyor o takdirde yapılacak şey nedir? İşte biyolojik ritmin içerisine kişinin geriye dönebilmiş olması. Yani hayatı yavaşlandırması, frene basması, içine doğru yavaşça derinleşmesi. Biraz önce tarif ettiğim şekilde eğer bir çileği ağzına aldıysa gözlerini bir kapatıp o çilekten ağzında akan lezzeti suyu hissedebilmesi. Çocuğuna baktığında gözlerini... O gözlerinin içerisindeki rengi görebilmek için zamanının olması, hayatı yavaşlatabilmek, sekine haline tekrar sokabilmek. Bakın ben iki tane anne e, resmi çizeyim, sekine halinde yani hayatı yavaşlamış olan bir annenin yüzünün de geldiği hale bakın. Yani baktığınız zaman bir anneye zaten saç baş birbirine girmiş böyle gergin bir atmosferde omuzlar gergin. Efendim Yüzü tam bir gerginlik içerisinde bu annenin ritmi bozuk bozulmuş bir ritim ve saldıracak yer arıyor yani kim çıkarsa karşısına akşama kadar sen ne yaptın biliyor musun deyip eşine saldırabilecek durumda çocukları çıp çıkarsa evin içerisinde koşsa çocukların yakasından tutabilecek bir vaziyette ve o evin içerisinde çocuklar köşeye sıkışmış vaziyette dersinizi yapın çığlığıyla çocuklara ders yaptırma durumunda. Bir böyle bir annenin simasını lütfen e, yaşadığı ve yaşattığı atmosferi bir düşünün. Bir de bakın sekine hali ne zaman tekrar e, denk gelir anneye biliyor musunuz? O bozulmaması lazım gelir aslında o andan itibaren. Anne doğum yaptığı an çocuğunu dünyaya getirdiği ve çocuğunu kucağına aldığı an tekrar eski biyolojik ritmine kavuşur tekrar. Yeni doğum yapmış olan annenin simasını şöyle gözünüzün önüne getirir misiniz? Ne kadar yumuşaktır değil mi onun siması? İşte o yeniden sekine halinde olan bir annenin halidir. Dikkat eder misiniz? Anne o sırada çok acele etmez. Hızlı hızlı davranmaz. Etrafta öyle biraz sonra yetiştireceğim işlerin telaşı falan demez. Zaten vücudu da o sırada çok uygun değildir. Allah o acılı anıyla onun üstünde... Efendim zorunlu olarak tekrar bir sekineyi meydana getittirir ki iki sekineli yani iki sakin kişi biri bebek biri anne o sırada yeniden uyum içerisine girsin diye ama maalesef günümüz sosyal yaşantısı öyle bir yaşantı ki o tekrar içinde huzuru dengeyi kurabilmiş olan ee, anne bir süre sonra yine birilerinin beklentilerine uyum sağlayacağım diye yeniden girdiği o sakinlik anından geriye doğru çıkar. Efendim misafirler gelecek evi hazırlayalım. İşte çocuk görmeye gelecekler şunu yapalım. İşte ev derli toplu dursun. Ya ben şunu yetiştiremedim nasıl olacak? Kaç gündür zaten yatıyorum. Evin içerisi dağınık vesaire vesaire vesaire vesaire annenin yine saçlar diken gibi olmaya başladı. Yüzü yine gerginleşmeye başladı. O Allah'ın zorunlu olarak girdirdiği, soktuğu sekin hali anneyi yine bozdu. İşte onun için çocuklarıma öfke duyuyorum hocam yani yaptığım zamanda çok pişman oluyorum diyen annelere günlük en azından iki defa keşke yapabiliyor olsa da anne günlük en azından üç defa bir 15 dakika kendi ile anne bir baş başa kalsa çocukları okula göndersin ve saati durdursun o sırada geçsin evinin içerisine. Camın kenarına, biraz sonra yapılacak işlerin telaşını bir tarafa bıraksın. Yani sanki şöyle düşünse anne, ben çocuğumu son görüşüm oldu ve bitti artık. Camdan dışarıya baksın, eğer ufak ufak gözyaşı akacak ise bıraksın aksın gözyaşı, duygularına yeniden dönse. Dışarıda koşturan insanları, telaşı vesaireyi camın kenarından şöyle saki ince seyredebilse. Eğer anne günlük olarak keşke yapabilmiş olsa böyle üç defa bir on beş dakika kendisiyle baş başa kalma. Yani bir dakikalık tefekkür bin yıllık ibadetten hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne eğer bunu yapabilmiş olsa kendi tekrar o biyolojik ritminin içerisine dönebilmiş olsa yavaş ve yavaş... Ve bunu söylüyorum ya işte, keşke bir uzmanın kontrol ve onun tecrübesiyle yola devam etmiş olsa, o daha da böyle e, anneyi kontrol altında tutarak götürür. O takdirde annenin üzerindeki bu telaş, annenin üzerindeki bu çılgınlıklar, bağırmalar, çağırmaların da ne kadar ve yavaş yavaş nasıl da azaldığını göreceğiz. Çocuklarımızı terbiye edeceğiz diye, çocuklarımıza kurallar öğreteceğiz diye, akıllı uslu çocuklar oluşturacağız diye yaşadığımız dramları, o çocuk da anne olduğu zaman ona yaşatmayalım ne olur. Son 15 dakikanın içerisine girdik. Şu anda mesajlar geliyor. Göndereceğiniz mesajlar için ben e-mail adresinde tekrarlayayım ve ondan sonra önümüzdeki mesajlara bakmaya çalışayım. Ve internet yakınlarınızdaysa, yanınızdaysa, çocuk deyip geçmeyin et harfi et burcfm.com.tr adresine gönderebilirsiniz sorularınızı yahut da e, 3077'ye cep telefonunuzun mesaj mesajhanesine girip burç yazıp bir boşluk bırakıp sorunuzu kısa mesajınızı e, 3077'ye gönderebilirsiniz bilgisayar şu anda önümde duruyor o mesajlarınızı da biraz sonra okumaya çalışacağım efendim hemen bir mesaja, geçtiğimiz haftada yine yarım kalan bir mesaja değinmek istiyorum. Merhabalar Sayın Adem Bey. Sizi ve programınızı takdir ederek ve teşekkürlerimi sunarak... E ...dinlediğimi belirtmek istiyorum... ...sizi her defa dinlemeye çalışıyorum... ...hatta her hafta telefonuma hatırlatma yaptım... ...yoksa unutabiliyorum... ...sizi tesadüfen keşfettim... ...iyi ki buldum, iyi ki dinledim... ...nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum... ...sizi dinlediğim hafta çocuklarıma karşı... ...tavrım 180 derece değişiyor... ...keşke programınız her gün olsa... ...zaman biraz daha fazla olsa keşke... ...bunu da program yöneticilerine iletseniz... ...ne kadar hoş olur... ...fazla uzatmak istemem ama lütfen her gün gelin... Programımızı her gün yapın. Biz annelere destek olun. Ve bu e, mesajı ben e, yönetmenimize, efendim e, yayın yönetmenine e, ilettim. Ve bu programın tekrarı eğer eşleri tarafından gündüzleri sadece anneler veya yoldaki dinleyicilerimiz dinliyor, iş yerlerinde dinleniyor. Eğer akşam saatine eşiniz geliyor, eşinizle birlikte dinlemek istiyorsanız ki bu türlü programlar eşle birlikte dinlemesi lazım. Yani anne kendisini geliştirdi, geliştirdi, eşine bakıyor, eşindeki hataları görüyor bu sefer, evde problem daha da büyüyor. Eşle birlikte dinlenmesi lazım, ona göre notlar alınması lazım. Salı akşamı saat 2 ile 3 arasında, çarşamba akşamı da... Yine 2 ile 3 arasında bu programın tekrarı çıkacak. Dinleyicimizin bu isteğini ben e, yayın yönetmenine ilettim. Sağ olsun o da hemen karşılığını buldurdu. Dinleyicimiz şöyle devam ediyor. E, programınızı dinlediğimizde ne kadar eksik ve hatalı davrandığımı bir kere daha anladım ama ne yapacağımı bilemiyorum. Hocam ben iki kız çocuğu annesiyim. Büyük kızım 4 yaşına girmesine 4 ay var. Yani 3,5 yaşını geçti. Küçük demiş, kızım da henüz dokuz aylık. Çevremde birçok baskıcı anne tipi cezalandıran, bağıran anneler görüyorum ve bu tip anneler hep takdir ediliyor. Çocuğunu adam eden, adam etmek için parmağını kaldırıp otur diyorum sana dediğinde, çocuğun içinde böyle e, derinlemesine bir korku oluşturup çocuk oturuyorsa eğer, o anne takdirle karşılanıyor diyor dinleyicimiz. Aa bak işte ne güzel terbiye ediyor, nasıl da dediğini yaptırıyor, otoriter, otorite anne gibi sözler duyuyorum demiş dinleyicimiz. Ve sorusuna geçmiş, şunu söylemiş. E, çocuğa zorla istemeyi bir şeyi yaptırmaya çalışıyor birçok anne ve beni de öyle ee, olmaya zorlandığımı hissediyorum. Neden hissediyor bu anne? Çünkü etrafında öyle anneler görünce, dinleyicimiz de şurada dinlediği programlardan sonra çocuğumun ruh sağlığını bozmayacağım. Ben çocuğuma insan gibi davranacağım demeye başladığında etraftaki anneler ne diyormuş dinleyicimize? Efendim, çocuğa çok da yüz verme. Eee İleride e, seni dinlemez, sözün geçmez diyorlarmış. Sinirlenirme şöyle devam ediyor dinleyicimiz. Bir de ben sinirlenince çok çabuk kızan bir yapım var. Kızım yemek yemeyince özellikle çıldıracak seviyeye gelebiliyorum. Bakın biraz önce söylediğimiz şey. Yani çocuk yemek yem, yemediğinde yavaş yediğinde anne çıldıracak seviye geliyor neden çünkü kendi biyolojik ritmi bozuk olduğu için o sakinlik anına tahammül gösteremiyor. Ben burada bir parantez daha açayım çocuğu bir tarafa bırakın karı koca arasında da eğer kadın çok sakin eğer koca telaşlı ise habire hızlı hızlı yaşamaya alışmış ise o karı koca arasında da sevgi olduğu halde anlaşmazlıklar üst seviye çıkabiliyor. Neden? Çünkü hızlı yaşayan erkek kadınını hissedemiyor, karısını hissedemiyor, duygularını hissedemiyor. Yahut da kadın hızlı, kocası böyle sakinse, duyarlıysa, hissederek yaşıyorsa e, kadın tahammül edemiyor kocasına. Evet bu sadece çocuklar arasında değil, çocuklar ne basarında değil, eşler arasında da bir problem. Devam ediyor dinleyicimiz, bayağı bir uzun mesaj göndermiş. Eee... Ben çocuğa kızınca eşim de bana çok kızıyor. Şimdi çocuğa bu kadar kızıp bağırırsan ileride seni hiç dinlemez, kredini tüketir. Tüketme diyor. Benim problemim aslında her şeye hemen çok çabuk sinirlenmek. Bunu aşamıyorum. Tembellik de var. Benim sıkıntılarım çok hocam. Ev hanımıyım, 26 yaşındayım. İyi bir anne, örnek alınan bir anne, sorumluluk bilinci yerinde olarak biliniyorum çevremde. Evlendiğimizden bu yana TV yok. Çok şükür çocuklarımı bu şekilde birazcık da olsa koruduğumu düşünüyorum. Hocam lütfen bana serin kanlı, genellikle olumlu, yumuşak bir anne olabilmenin yollarını anlatın. Çok ama çok rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Umarım bu dinleyicimiz mesajı dinlemiştir. Keşke şu program bittiğinde eğer anneler şu anda müsait ise kenara doğru bir çekilmiş olsalar, bir on dakika koltuklarına oturmuş olsalar, ya ben ne yapıyorum? Diyerek böyle kendilerine o sekine halini bir yaşatmaya çalışmış olsalar. Hani bu tasavvufta da yapılan bir şey. Psikolojide yeri olan bu şeyin aslında tasavvufta da yeri var. Hani ölümü rabıta deniliyor ya. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bir dakika tefekkür diye bahsettiği şey. Yahu yap işte Müslümansın tefekkür yap. 10 dakika şöyle kenara doğru ayrıl ve bozulmuş olan o biyolojik ritmini tekrardan eski vaziyetine getirmeye çalış, göreceksin evin içerisinde sanki pamuk prensesler oluşmaya başlayacak çocuklar tarafından, anneciğim anneciğim anneciğim diye etrafınızda çocuklar koşturmaya başlayacak. Bu ne kaşlar çatık hal, bu ne hızlandırılmış yaşantı, çocuğun kocaman olmuş daha farkında değilsin, ne kadar hızlı yaşadın. Evet, sakinlik, sekine, günlük en az, buradan tavsiyem, üç defa, on beş dakika, İçeriye doğru girip dünyadan elinizi eteğinizi çekip kenarda bir yere oturup kendi kalbinizi kendi içinizi dinleyip ve çocuklarınızı e, çocuklarınıza yaşattığınız ve kendi yaşadığınız şeyleri düşünerek bir 15 dakikalık sekine halini tavsiye ediyorum. Eğer anneler çocuklarına aynı şeyi yaşatıyorlar ise efendim diğer mesajlarımıza da geçmek istiyorum. Şimdi şu anda gelen mesajlara geçmek istiyorum. Selam Aleyküm hocam. Benim ve bir yakınım için sormak istiyorum. Benim oğlum ve yakınımın oğlu ders konusunda eğer biz birebir derslerine yardım edersek hem noktaları, notları yükseliyor hem de netleri yükseliyor. İlgilenmezsek o da hiç ilgilenmiyor. Biz çocuğumuza devamlı ilgilenmeli miyiz, ilgilenmemeli miyiz? Benim oğlum 14 yaşında o... Oğlu da 12 yaşında. Şimdiden teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Şimdi işte burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani çocuğu kendi e, halinde gelişmesini engel olup biz onu sündürerek, çekerek, kurallar öğreterek, ders çalıştırarak başarı yakalattırmaya çalışıyoruz. Kurmalı motor gibi sonra kurmayı unuttuğumuz sırada çocuk bir yerde kalıveriyor. Pili bitiyor. Hayır. Yani ta çocukluk yıllarından itibaren çocuğa. Bırakın hayatı kendisi keşfede keşfede öğrenmenin keyfini çıkarta çıkarta eğer e, yaşama başlar ise çocuk o zaman sizin bir şey söylemenize gerek yok hatta çocuk öğrenme delisi olur çünkü insan öğrenme delisi bakın adam aya gidiyor ayda yaşam var mı ayda böcek var mı ayda taş nasıl diye ayı ne merak ediyorsun sen e çünkü insanda öyle bir şey var kabiliyet var yerin altına iniyor böcekleri araştırıyor yerin altında yerin altında neler var diye. İnsanda çünkü böyle bir duygu var, merak duygusu ama eğer anne çocuğunu sündüre sündüre gel otur şuraya dersini yap vesaire yap diye zorlaya zorlay hayatı çocuğa çekilmez hale getirdiyse kurmalı motor gibi kurmalı oyuncak gibi o kurması bittiği sırada o olan orada kalıveriyor. veriyor. Evet. Bu şekliyle devam ettirelim mi yoksa ilgi, biraz kenara çekilelim mi diye soruyor dinleyicimiz. Benim cevabım şu evet birazcık çocuğa kendi sorumlulukları alması için kenarda durun. Bırakın zayıf alsın ve aldığı zayıfı siz de razı olun bu geçiş döneminin zayıfı deyin ve aldığı zayıf çocuğun içerisine ince bir sızı olarak girsin ve o kendi kendine öğrenmeyi keşfederek ilerlemeye çalışsın. Kendi sorumluluklarını alarak öğrenmeye çalışsın diyorum bu dinleyicimize. Efendim bir sonraki dinleyicimize bakacağım ama şu anda yığıldı mesajlar önümüze. Hangi sırasına göre bakacağımı kestirmeye çalışıyorum. Öncelikle siz böyle program yaptığınız için teşekkür ederim demişti Necimiz. Üç buçuk yaşında bir kızım var. Geceleri bazen uyanıp annesinin onun yanında sallamasını istiyor. Annesi de öğretmen olduğu için erken kalkıp gidiyor. Hmm. Kendi uykusuzluğunda ona sıkıntı veriyor. Annesi bundan çok muzdarip yani çocuk anneyle olmak istiyor ve anne rahatsız olduğu için galiba çocuğu uykuyu annenin uykusunu böldüğü için ki sabah da işe gideceği için rahatsız oluyor. Ben uyanıp kızım seni ben sallayayım mı diyor. Kim diyor baba ama o ısrarla ben annem sallasın sen sallama diyor. Burada çocuk bunu ısrarla neden yapıyor sabah annesini göremediğinden mi? Evet yani e, Diğer programlarımızda da bahsettiğimiz gibi çocuk eğer anneden duygusal beslenme istiyor ise uç buçuk yaşında ki çalışan bir anne duygusal olarak anneden hala açlık çekiyor ise o takdirde anne karşılık vermesi lazım. Ya yarın işe gideceğim bu çocuk beni çıldırttı demeye hakkı yok annenin. Anne bu böyle bir şey annelik böyle bir şey çocuğunun karşılığını verecek. Ee, hemen burada kısa bir notla düşeyim ee, çocuğu sallayarak uyutmak çocuğu sersemleştirir. Böyle bir şey yapmasın anneler yani ayaklarını alıyorlar çocuğu sallaya sallaya sallaya kafası kafası yukarı aşağı çocuk baka baka böyle ondan sonra uykuya dalıyor böyle bir uyku olmaması lazım. Yani e, çocuğu sallayarak uyutmak iyi değil işte beşiğin içerisinde yine sallayarak uyutmak iyi değil. E, annelere bunu da hemen hatırlatmak istiyorum. E, sonraki dinleyicimize de hemen mesajına geçmek istiyorum ama dakikalarımız da doldu şu mesajı okumak istiyorum hayırlı yayınlar hocam Allah mesleğinizdeki ilminizi ve başarınızı artırsın 6 yaşında bir oğlum var 15 aylıkken babası trafik kazası sonucu vefat etti bir yıl sonra amcasıyla evlendik hmm. İki kız iki buçuk yaşında ikinci kız iki buçuk yaşında üçüncü bebeğimizi bekliyoruz şu anda her şey yolunda çok şükür Gerçekleri bir gün mutlaka öğrenecek en uygun dönem ne zaman ve nasıl olur acaba bizim için çok önemli hocam programlarınızdan çok faydalanıyoruz demiş dinleyicimiz. Evet bu mesajı cevaplamak istiyorum ama dakikalarımız da doldu iki dakika içerisinde cevaplayamaya çalışayım altı yaşında çocuk amcasını babası zannediyor. Babası trafik kazasında 15 aylıkken vefat etmiş. Ne zaman söyleyelim diye soruyor dinleyicimiz. Yani ergenlik dönemine girmesinden önce yani ergenlik döneminde söylemeyin de ondan önceki dönem içerisinde. Yani bir kere 10 yaşını geçtiyse çocuk ve bu türlü aile sırlarını özellikle babasının olmadığını Amcasını ile annesinin evlenmiş olduğunu 10 yaşından sonra eğer duyar ise onun için bir tam bir travma olur. Yani özellikle ergenlik döneminde duyar ise çocuk 16-17 yaşında duyar ise onun için tam bir travma olur. Çocuk e, yaşamını sorgulamaya başlar. Şu anda 6 yaşında şu anda bile geç söyleyin. Ee, çocuğa şu anda bu gerçeklerden bahsedin çünkü çocuk ileride mutlaka duyacak anne ile babayı babayla amcayı e, birbirleriyle e, efendim e, kendi ruhunda karşılayamayabilir ama dakikalarımız doldu daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim efendim yarın saat 11'de yine radyolarınızın başında olursanız e, çocuk deyip geçmeyin yarın 11 ile 12 arasında yine e, burada hoşçakalın efendim.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 30.70'ye gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç efendi.